İçi çişinin arasını düzeltmek. Geçen ders, bunun bir dersini işledik. Bugün de inşallah tamamlarız. Allah yardım etse. Gerçek konu çok uzun ama özetlemeye çalışacağız. Çünkü bu konu İslah Üzat-ı geçen ders anlamını, dinde yerini, emniyetini ne kadar önemli olduğunu açıkladık. Bildik ki bu çok önemli bir şeydir. Bugün diğer maddeleri, Islahu zatil beyin ki kişin arasını düzeltmek. Yen de muslih. Muslih ne diyorlar Türkçe? Yani İslah eden, eden şahsiyet. O da ne olur? Yani Allah olur, yani alim olur, yani salih olur. Bunlar da nereden almışlar bu turası? Bu eee peygamberlerden sallallahu aleyhi ve Olardan Oralardan bize ne gelmiş? Islahu zatil beyin. Çünkü peygamberlerin en görevleri nedir? İslah'tır. Hem kulun halini ıslah ederler, fikrini ıslah ederler, toplumu ıslah ederler. Bu da bir görevdir. Peygamberlerin görevidir. İki kişinin arasını düzeltmek. Toplumda ailelerin arasını düzeltmek, karı kocasının arasını düzeltmek, devletlerin bile arasını düzeltmek. Peygamberlerin neydir? Görevidir. Kübir görevlerinden birsidir. Evet, bu Ondan dolayı bu da ne olmuş. 77 şubeden bir şube olmuş. Neyin şubesi iman şubesidir. Yani 77 parçadan bir önemli parçadır. Şimdi bu derste onun musluhlerin ıslahu zatül beyin iki kişinin arasını düzeltmede neyi alacağız? Ehemmiyetini, önemini aldığımıza göre gördük ayetler hadisler bunu çok ehmiyet vermiş. Çok önem vermiş. Çok yüceltmiştir. Demek ki bu çok önemli bir yeri var. O zaman bunun yeri dinde nedir? Önemli bildik. Bunun bir kul hakkında ıslahü zatil bey nedir? Alimler icma'en, ittifak'en etmişler. Çiç çiçişinin çişini, çi arasını düzeltmek, bu göreve kalkmak her ümmetin her ferdi üzerine nedir? Vaciptir. Müslümanların üzerine bu vaciptir. Tabi bu vücubat her kişinin üzerinedir ama yerine göre senden düşer. Ne de olur? Toplumda öyle insanlar var ise, alimler, büyükler, tecrübeliler, yaşlılar bunlar bu caravaya kalkıyorsa o zaman sana ne oluyor? Farz-i oluyor. Başkası bu carava kalkıyor. Ama maya olarak, cins olarak nedir? Her Müslümanın yapabileceği bir şeydir. Çünkü her Müslüman Şer değil. Mesela alimler, büyükler, tecrübeler gruplar arasında, büyük şahsiyetler arasında ama çi arkadaşın arasını bulmak senin işindir. Onun için yerine göre sana vacip olur, yerine göre de ne olur? Sana farz-i kifeye olur. Mesela çi büyük aile arası bozuldu. Ben sıradan bir vatandaşım. Bana nedir? Farz-i kifayedir o vacip değil orası. çünkü gitsem de beni dinlemezler. Kim gidip dinleyecekler onu? Böyük alimler, böyük şahsiyetler, tecrübeli insanlar, toplumda yerleri olan, mekanetleri olan insanlar onlar giderler. Onlar için vaciptir, benim için ferzi kifayedir. Evet bu da detayı. Bunun delillerine gelsek alimlerimiz el i şünnet alimi vücubu nereden almışlar? Enfal şurası birinci ayetten. Fettakullah iman edenlere Allah Subhane Ne diyor? Allah Subhane Teala diyor Fettakullah Allah'tan korkunuz. Allah'tan korkunuz kelimesi müminlere ne zaman gelir? Ne zaman özellikle bir göreve kalksalar. O görevde karar kulun elindeyse o zaman ittakullah girer devreye. Allah'tan korkunuz, adaletli devreniz. Kadı Hükmetmeden önce Allah Teala muhatap eden onu takillah diyar. Her keş, ittakullah nerede geçer? Özellikle her yerde tabi ama özellikle bu yerde. Ne diyor sonra ayette? وَاسْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ Aranızda ne yapın? İslah edin. Allah'tan korkun, aranızda ıslah edin. Yani ıslah ederken Allah korkusunu göz önünde bulundurun. Sonra ne diyor? Ayette? وَأَطِعُوا Allaha وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer siz mümin iseniz Allah ve Resulüne itaat edin. Demek ki bize kim emretmiş? Allah ve Resulü. Neyi? İçi kişinin arasını bulmayı. Alimler ondan dolayı bu vaciptir diyorlar. Vaciplerin de vacibidir. Burada beş tane alimlerimiz bu ayetten delil çıkartmıştır. Birincisi diyor Allah Subhanehu ve Teala... Çiçişinin arasına görevlenmeyi, bulundurmayı, barışı sağlamayı ne yapmış, neye bağlamış? Takvaya bağlamıştır. Allah korkusuna bağlamıştır. Bu da nedir? Eğer Allah'tan korkuyorsan, evet korkuyorum. Kim diyebilir Allah'tan korkmuyorum? İlla müşrikler, yenfasıklar, yani yen yani inanmayanlar. Mümin insan Allah'tan korkar. Allah'tan korktuğu için ne yapacaksın? Kişişin arasını bulacaksın. Burada ne yaptı? Allah korkusuydu şeyi birbirine bağladı. İkinci, burada emir sarihtir. Apaçuk, emir gelmiştir. Veslihu, aranızda ıslah edin. Emirdir. Bir delil de yoktur. Bunu serf etsin başka bir yere. Çünkü usul fıkıhta emir gelse, eğer başka bir delil yoksa o emiri Yönlendirsin başka yara, vücubatı ne olur? Ön plana çıkar. Vaciptir. Çünkü, vaslihu فَاِلْ emirdir. Emreden bir fiildir. اَسْلِحُ Evet, bu da delalettir, sarihtir. Tevil e, kabul etmez. Sonra ne diyor? Allah'a ita, Allah ve Resulüne itaat edin. Neyle ile bağladı? İtaatla bağladı. Aranızı bulun, Allah ve Resulü'ne itaat edin. Demek ki ara bulmak nedir? Allah ve Resulü'ne itaat etmektir. Beşinci neyle bağladı şeyi? Ee, ayeti e, pardon, dördüncü Allahu Teala'ya bağladı, alimler beşinci Resulullah'a bağladı. Yani birinci Dedik takvaya bağladı. İkinci, apa apaçok emirdir. Üçüncü allah Teala'yı emri bağladı. Dördüncü Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağladı. Resulullah'a itaat etmek nedir? Yani iki kişinin arasını bulmak Resulullah'a itaat etmektir. Allah'a itaat etmektir. Emir sarihtir. Takva sahibi yapar bunu. Beşinci alimler diler ki imana bağladı bunu. İmanın şartlarındandır. Ne dedi? Eee... İn kuntum mu'mini. Eğer siz mümin iseniz, hakkıyla mümin iseniz, iddia ediyorsanız imanı, o zaman ne yaparsınız? Sizin nedir? iki şişinin arasını bulmak. İşte bu bu kadar önemlidir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Leysel keziba. Yalan, insanlar arasında barış sağlayan, hayır yetiştiren veya hayır söyleyen yalan değildir." Buhari Müslim. Bu biz okuduk geçen e, derste. Diyor ki insanların arasında o kadar islah mühimdir ki dedir yalan üç yerde caiz olmuş. Bu bir yerdedir. Bu da bir yeridir. O kadar önemli olduğu için o zaman vaciptir. Bak yalan Allah'ın en düşmanı yalancıdır. Yalancıyı Allah-u Teala hiç sevmez. Bir mümin Resulullah'ın dediği gibi Günah işleyebilir ama yalancı olmaz. Ama burada yalan Yalan da nasıl yalandır dedik. Geçen derste anlattığımız gibi gelir meselen dersin valla filan hasmın seni iyi e, zikretti. E, senin hakkında güzel konuştu, güzel düşünüyor. Karşı tarafı imişatma için. Evet burada da hükmünü bildik. Şimdi ıslahü zatil beyni, çiçişin arasını bulmayın. allah Teala savabını, ecrini ne kadar vermiş bize? Ona da bir bakarım. Bunları biz niye işliyoruz arkadaşlar? Hatta bu cerevut hakkıyla anlayalım, fıkh ederim, bu cereva soynalım. Bu cerava soyunsa ne olur? İmanın bir şöhbesini hakkıyla elde ederiz, imanımız tamam olur. İmanımız tamam olsa Allah razı olur. Nisa suresi 114. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. La hayra fi katirin min najwahum. Çok konuşmakta خير yoktur. İlla çok konuşmak, çok hareket ta خير yoktur. İlla bir bir yerde çok konuşsan, çok hareket etsen faydalıdır. Min amri men a, illa men amara bi sadakatin. Sadakaya emreden, au ma'ruf'u eyliği emreden islahun zatel beyne nasi veya islahu veya islahin beyne nasi de insanların arasını bulmakta ne kadar çaba gösterse al ne kadar dil döksel, bu nedir kherishdir kherish olduğu için burada nedir necva fazla konuşmak müstesnadır nasıl Allah Teala diyor insanı yarattım fi ehseni takvim thumma radadnahu asfala safilin insan oğlunu en iyi şekilde yarattık oğlu annesinin karnısından en iyi şekilde doğuyor. Sonra ne oluyor? Çifliyle, şirkiyle, ima, imansızlığıyla ne oluyor? Cehennemin dibine gidiyor. Esfele safilin nedir? Cehennemin dibinde en düşük, en adi bir yerdedir. Sonra ne diyor? İllellezine amel. İstisna kimlerdir? İman edenlerdir. Burada bütün konuşmak, boş konuşmaktır, boş harçattır. İlla ma'rufu, sadaka, islahzatil beyt. وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ بِاِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Kim Allah rızası içinde bu amelleri yaparsa, çiç çi, çi, çi işin arasını bulmakta da içindedir. فَسَوْفَ فَسَوْفَ Sebeptir. فَا burada sebebiyedir. Bundan dolayı ne veririz ona? Allah Teala'yı نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Biz, azamat adıyla konuşuyor. Biz o kulumuza ne veririz? اَجْرًا عَظِيمًا çok büyük bir ecir. Allah'ın Allahu Teala dedi büyük bir ecir nedir yani? Sen kurtarmışsın. Bir de kurtaran var, kurtaran da var. Var cennetin birinci tabakasındasın, bir de var firdosundasın. Allah Teala demişse kurtarmışsın, o zaman sen neredesin? Allah'ın izniyle firdostasın. Ecran azima. Azim ecir nedir? Sıradan bir ecir değil. Demek ki Allah dersen azim sen çok büyük cennetin yerini almışsın. Sonra diğer ayette e, Nisa 128 129'da ve in imraatun khafat min ba'liha nushujan aw i'radan fe la junaha alayhima an yushliha baynahuma sulhan Diyor ki bir cari bir kadın bir kocasıyla ihtilafa kalktıysa bu korkutlar birbirlerinden aralara ayrılsın şeytan girsin Sulhla ile iyi olur. Çünkü ve sulhu hayr. Sulh nedir? Hayrdir. Sulh hayrdir. Biz dedik bunu işledik geçen ders. Şimdi buradan ayette sonra gidiyor. Allah subhanahu wa teala ayetin sonunda ne diyor? Ve in tuslihu ve tettegu. Eğer islah etseniz, araları düzeltseniz. Ve Allah'tan da korksanız bu düzelttiniz aslında zulmetmeden, adaletsizlik olmadan, yani benim kızım bile e, kocasıdan, yani oğlum bile, gelinimden, e, e, bozun, ben taraf tutmayacağım. Adalet ne dedir Orada telef tutacağım. Bu takvadır. Yani meyletmeyeceksin. Ve in tusluhu ve tetquu, fîn Allah'e kana ghfuran rahime. Burada niye gafuran rahim ile bitirdi Allah Teala? Dur bak ıslah etseniz Allah'tan da korksanız Allah gafurdur. Yani insan oğlu muhakkak günah işler. Allah ne yapar burada? Gafurdur. Yen yani işinde, yen yani hareketinde, yen yani dilinde, yen yen on önce yen yani sulhuhten sonra ne yaparsın? Bir hata işlersin. O hatayı işleyenden ne olur? Allah ne eder? Gafurdur. Rahim nedir? Merhametlidir. Allah Teala merhametiyle seni ne yapar? Fırdosa kadar götürebilir. Evet. Bir diğer ayette de Bakara 160'da İllellezine tabu ve aslahu ve beyene feulâike etûbu aleyhim ve enettevvâbur rahim. Burada günahları saydığında istisne ediyor Allah Teala. Çimleri onlar ki tövbe ettiler, Burada neyi ıslah ettiler? Burada ıslah nedir? Hem kendi amellerini ıslah ederler. Hem musluh devrine soyunurlar. Yani bir dene kendi nefsini ıslah ediyorsa he? kendi nefsini ıslah ediyorsa karşısını ıslah etmez mi? Çünkü onun mayasına ıslah işler. İslah ne kadar tatlı olduğunu bilir o zaman ne yapar? İslah eder. Eğer ıslah ettiyse ne olur? Allah diyor ben onları affederim. günahlarından da vazgeçerim. Ben tövbeyi kabul edenim ve merhamet sahibiyim. Bir diğer ayette de pardon Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Abu Davud Tirmizi'de rivayet ediyor. Diyor, bu hadisi de okuduk zaten. Bu da ecrini bilintiriyor. Ee, dedi ki size haber vereyim ki e, oruç, namaz, sadakadan daha faziletli amel. Evet ya Resulullah dedi, salahu zâtil beyin. Çi arasını düzeltmek. Ne kadar muhimdir. Ama uyardı da fesadu zâtil beyin. çiçişin arasını bozmak nedir? Hiyel halika, O nedir? Traş eder, götürür. Nasıl cületten saçını alıp traş ediyorsun? Kazıyorsun başını. Ne çıkıyor? Bambayaz. Kelin çıkıyor. Saç diye bir şey kalmıyor. Bir rivayette de Müslüman'da diyor ki, ben demem size saçı kazar, dini götürür, kazarı götürür. Walakin tahliqüd din, dini kazar götürür, fesadu zatil beyin, ne kadar kötüdür. Eydir, bunu bildik biz. Ecri çok büyüktür, vaciptir. Eydir, fesadu zatil beyinin uqubati uk nedir? Cezası nedir o dünyada? Eğer bir tane kalktı insanların, Müslümanların, dostların arasını bozmaya. Bunun cezası nedir? Bunun da cezası çok büyüktür. Çünkü buna ne derler? İki üzlü. Şeriatemunun adı nedir? Nammam. Nemmam nedir? Buradan laf alır, ora götürür. Bıdıbıcıdır. Halk dilinde değil mi? Yani Nammam'dır. Dedikoducu. Buna nemmam diyerler. Bu çünkü ne yapar? Ne de sey eder, de yol kat eder? arasını bozmakta. İşi görevi nedir bunun? İnsanların arasını bozsun, kötü lafları götürsün, toplumda kötülük yayılsın, kardeşlik yok olsun, şeytan kazansın. Budur nemmamın işi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? لَا Nammam cennete girmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ne kadar korkunç bir şeydir. Nammam nedir? İşte Ahmet benim yanımda Mahmud'un üzerine bir laf konuştu. Hemen gidin Mahmud. Ahmet böyle dedi. E ben biliyorum Mahmud bunu duysa Ahmet'ten benim muhasıdamla ne olur? Adama cebe alır. Demek ki seninle şeytan iki kardeşin sen şeytanın yerini almışsın Çık kardeşe cebe açmışsınız. Buna ne değerler? Nemem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün iki kabrin arasından geçiyor. Diyer ki bu iki kabir azap yiyorlar. Resulullah duyar olan azaplar. Neden yiyorlar? Çok büyük şeyden yemiyorlar. Birisi küçük evdesten dikkat etmiyordu. Sırçlıyordu üzerine. İçincisi Nemime'de. Nemime. Nemi ne nedir dedik? Dedi koducu laf götürün. Bundan dolayı ne il azabına mahkum olmuştur. Bir de ayet şurası kalem de ve la tuti kull halafin mehin hamaz mishaen binim menna'in lil hayr mu'tedin etim utul ba'de zalik Vesaire gidiyor. Bu nedir burada? Nemnamın çötülüğünü anlatıyor. Ne kadar çötüdür, Ne kadar şer sahibidir toplumda. Evet, şimdi bunları biz anladık ne kadar önemli de oldu, gördük bunu. İyidir, bu bir mesele daha kaldı. Çiçişin arasını bulmak önemli meseledir. Bir de bakalım, çiçişin arasını bozmak maddeler nelerdir? Neden çiçişin arası bozulur? Şimdi biz musluhuz, her mümin musluhtır. İstemez kardeşlerin arası bozulsun. Ne isteriz biz? Kardeşlerin arası düzelsin. Eydir biz e, el vikayetu hayrun minel ilaç ilaç almak, yani kurunmak ilaç almaktan daha hayırlıdır. Yani ben hasta olayım ondan sonra ilaç alayım. Yok hastalığa ne götür beni ondan kendimi kurayım. Ne şeytanı gör ne besmelesin çek derler. Onun için biz bunu da fıkh ederiz. Şeytanın yolu olduğu için kutvatları adımları çiçişin arasını ne bozuyor? Onu ne yaparım? Fıkını bilenim hata o şeye düşmeyelim. Bu hataya düşmeyelim. Birincisi, birincisi çiçişinin arasını ne bozar? Benden Ahmet'in arasını ne bozar? Benden bir kardeşin çocukluk arkadaşımın arasını ne bozar? Benden konuşumun arasını ne bozar? İşte birincisi Allah ve Resuluna itaat etmeyi tercih etmek. Allah ve Resuluna itaat etmek nedir? Yani Allah'ın istediği gibi yaşasa ne olursun? Mümin olursun. Mümin nedir? Cennetin cennetteki insanın neydir? Yer üzerinde temsilcisidir mümin. ki yer Allah Teala Risale'yi gönderiyor, istiyor cennetteki hayat yer üzerinde canlansın. Tabi o hayat ebedi olduğu için bu bir örneğidir. Onun için alimlerimiz demiş, yer üzerinde bir cennet var, ona girmesen ahiretteki cennete giremezsin. Sen burada mümince yaşama, sen ahirette yaşayamazsın mümince. Burada yaşayacaksın, orada gireceksin. İşte Allah'ın Vurasun emrini terç etsen ne olursun? Şeytanın bir giriş noktasıdır. Allah diyor sana kardeşine eee su zannetme. Şeytan diyor sana su zannet. Kardeşini affet. Şeytan diyor sana affetme. Bunları kim öğretmiş bize Allahu Teala? Terç etse Allah'ın Vurasun emrini ne olur? Neye düşeriz biz? İşte şeytanın kucağına düşeriz. Enfal suresi 46. ayette Allah Subhanahu teala ne buyuruyor? Ve atiullaha ve rasuluhu. Allah ve Resulüne itaat edin. E sonrası ya Rabbi amennâ ve saddaknâ sonrası ve la uyarı geliyor bize. Ve la ne yapın ihtilafa düşmeyin. Çünkü Allah ve Resulüne itaat etmesek ne olur? İhtilafa düşeriz. Eyidir. İhtilefe düşer ne olur? Fetefşelu. Ne olursunuz? He? Ziyana uğrarsınız. Elinizdeki proje ne olur? Bozulur. Bizim projemiz nedir? O bir dünyaya, o bir cennete gitmektir. E şeytan projemizi bozdu. Ve tezheber ihukum. Adınız bile hiçbir şeyiniz kalmasız. Şeytan sizi parça parça yapar. Zaten şeytan cemaate gelemez. Bak İngilizler geçen derste dedik. Ne demişler? Bir kuralları var. İngilizler dünyayı, İngili, İngiltere nedir? Bir küçük adadır. Dünyayı işgal etmiştir. Neyle? Akıllarıyla. Kim verdi bu akılları? Babaları. Kimdir babaları? İblis. Şeytan. Ne dedi olara? Bak Amerika el altında. Kanada, Amerika, bütün Amerika kıtası Avustralya. Taç başına bir kıta onların işgalında bütün Orta Doğu hepsi erlerinde. Hatta ne derler? Gün batmaz bizim Doğru Doğrudur. İçinde çıkıyor, içinde batıyor. Dünyanın dünyalarındaydı. Neyle? Bir kaideyden. Dağıt, efendi olursun. Yani insanların arasını dağıtırsın, tefrika salarsın, tek tek avlarsın. Çünkü şuraya birden saldıramazsın. Bak aslan da beledir. Belgeselde görüyorsunuz. Suriye saldıramaz. Saldırır, korkutur. Kim yerde kaldı ona ularlar. E biz ne yapacağız? Cemaat. Şeytan cemaate yakın düşemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Şeytan bir çiçiye çi çiçişiden daha yakındır. Ben teç kaldım şeytan gelebilir mene. Bıdı bıdı bıdı, bıdı yoldan çıkartır mene. Ama bir tane yanımda Müslüman oldu. O mene destek verir. Şeytan bin tane plan kular yanımıza gelmek Üç olduk, iki bin kurar. Dört olduk, 4000 bin kurar. Ve hakeze gider. Onun için cemaat, berekettir. İtaat etmesek ne olur? Bozulur. Üçüncü, e pardon ikinci mesele, alimler diyorlar nefis meselesidir. Allah'ın dinine uyma, bu birinci. ikinci nefis. nefisten ne var? hava hava mıydı? hava sonra kibir sonra hakkı kabul etmemek insanların küçük düşürmek bunlar nereden gelir hepsi nefisten gelir bunları seni bunlar kimin benzemesidir kimin sermayesidir şeytanın bunlar bizde var depolarımızda var ama mümin adam mümin insan bunlara Allah iman imanla Allah zikriyle bunlar ambargo üzerine kapatır bunlar ama mümin, insan, e, mümin olmayan insan, bunları ne yapar? Şeytan gelir, tozunu alır, çıkartır ortaya Faal eder bunları. O zaman ne olursun sen? Allah'ın dediği e, şeye düşersin, tefrikeye düşersin. iman şöhbesinden çıkarsın, şeytanın eli olursun. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dedi ki, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبِرٍ Çin'in kalbinde bir miskali zerre, çibir var ise o cennete girmez. Bak miskali zerre, o mayadır aslında. Şeytan o ne yapar? Çok alttır. cübresi var verir. Bugün de nasıl sanatalıklara cübre veriyorlar? Her birisi geliyor bizim için şey kaderi. Neden? Çünkü kimyasal veriyorlar. E bu şeytanda bunun kralı var kimyasalın. Zaten kimyasal da şeytanın işidir. Her şeyi bozmuş. Şimdi televizyonlara bakın bağırıyorlar. Her şey bozuldu, hayat bozuldu. Domates yemeyin, portakal yemeyin, salata yemeyin. Hepsinde kimyasal var. İşte bu kanseri tetikliyor falan yapıyor, bağırıyorlar. E kimin işidir bu? Şeytanın işidir. İşte bu kimyasal biz bırak maddiyeti bırakalım dünya işini şimdi. Bizim alanımız değil. Şimdi konuşsak diyenler bunlar kendi alanlarından başka konuşuyorlar. Ama biz bu konuda da aydınız elhamdülillah. Ama biz kendi dinimizden koyduk. Biz manevi burada biz alanımızdır. Anlatabildim mi? Elhamdülillah kimse de bizi süstüremez çünkü bizim elimizde kaynaklar var. Bu, bu konuda da inşallah bütün İslam alimleri kendi dinimizde uzmandılar. Biz de onlardan nakil yapıyoruz. İşte kibri ne yapar? Şeytan Kalkar, bir miskali olsa bile Resulullah diyor, o mayadır. Onu ne yapar şeytan? Çokaltır, Fıran'la kadar çıkar. Fıran nasıl Fıran oldu? İşte o çibirden oldu. Hatta iblis, ibliste ne vardır? Bir miskali zerre çibir vardır. Ne yaptı? O kadar tuhyan etti ki Allahu Teala'nın emrine karşı çıktı. E sen de yer üzerinde allah Teala'nın emrine karşı çıkıyorsun. Ama şeytan uyanıktır. Her adama neymez çık karşı. Detaylı yollardan seni çıkartır. Hatta içini seni sındırana kadar, öğretene kadar ondan sonra ilan edersin. İyidir bu hadisi derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak denge. Bizim dinimiz ne kadar güzeldir. Hemen bir sahaba uyanıyor. Ya Resulallah diyor. Ben güzel elbise giymek sevinirim. Güzel ayakkabı giymek sevinirim. Hindamım yani üstüm temiz olmasın sevinirim. Bu da çibre girer mi? Her insan aklına gelir. Ya şimdi bir gün bakıyorsun bir tane güzel elbise giriyor. Ya bu ne kadar mutavazi girilmiyor. Mutavazi girilir Musulmana. Hayır öyle değil. Müslüman temiz olacak, üstü başı güzel olacak. Bir şart var burada israf etmeyeceğiz. Onun haricinde demiştim ben size İmam Ahmed'in talebeleri diyorlar bir tane elbisesi vardı. İkincisi yokuydu. Yakardı onu beklerdir kurusun girsin. Ama hiçbir zaman üzerini Dağınık görmedi. Çirli görme. Her zaman temiz yakışan Müslümana. Burada cevap geliyor Resulullah'tan sağ, Dengeyi sağlamaktır. Dur inna'llaha cemilun. Allah Teala güzeldir. bu cemal güzelliği de sever. Kibir nedir açıklıyor. Kibir batarul hak. Kibir diyor o değil sen üzerin temiz olsun. Hakkı ne yaparsın? İnkar etmek. Hakkını üzerine örtmek. Evet, insanların hakkını, hakları var sen onların üzerine ne yapıyorsun? Çıkıyorsun. Evet, bu üçüncü. Üçüncü, müfsidatü zâtil beyin nedir? İnsanların arasında niye insanların arası açılır? Bunları bilirim ki, hem biz aramız açılmasın, hem de vesile olmayalım. Çi denilen arasını açmak için. Nedir? Cehalet. Cahalet en büyük hastalıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalığın da ilacını vermiştir apaçak. Cahilin ilacı sorudur diyor. Cahilin ilacı sorudur. Cahilsin sor, doğrunu öğren. Ama şeytan der sorma ya, sen ne cahilsen. Sen bilirsin, bu doğrudur. Kendin öğren, ne yaparsa yanlış şey öğretir. Onun için cehalet ne yapar insanı bu, bu konuda? Müslümanların arasını açar. Neyle açar? Cahillikle. Cahillik çibir getirir. Çünkü insan cahil olsa artık her şey ona nedir? Serbesttir. Kuralı cahil kendisi kurar. Sonra kendisi tam okeyler. Onaylar onu ondan sonra amel eder. Içinde. Cahil budur. Ondan sonra ne olur? Zır cahil olur. Yani buna alimler ne diyorlar? Cahil murakkep. Yani cahil olduğunu bilmiyor. Kabul de etmiyor. Kanaat da getiriyor. Tabi böyle gittikçe ne olur? Ta şeytanın bir numara adam olur. Ondan dolayı İmam Sahnun büyük bir alim, İmam Malik'in talebelerinden yen yani ileri gelen mezhepta alimlerinden birisidir. Diyor ki o kadar güzel bir söz söylüyor ilimden ilgili. Diyor ki bir şahıs diyor, "Kad يَحْفَظُ baban مِنَ الْعِلْمِ İlimde bir bab bir bölümü hefz eder, Ezberler hakim olur o meseleye. Fe yazunnu ennehul kullu. Zanneder ki bu işi öğrendi hak budur. Bitti. Halbuki hak sadece senin bildiğin değil. Hak ümmetin bildiğidir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ümmetim dalalet üzerine toplanmaz. Deme de, bu bakir dalalet üzerine olmaz. Ömer dalalet üzerine olmaz. Ebu Hanife dalalık üzerine olmaz. Şafii dalalık üzerine olmaz. Ha? Ne dedi? Ümmetim dalalık üzerine olmaz. Onun için sen bir şey bildin. Evet. Ben bu şeyi araştırdım. Hak bendedir. Bu ne yapar? Bunu kim diğer Ancak cahil insan söyler bunu. İşte ondan dolayı cahillik nedir? Fırkata götürür. Onun için Allah subhanehu teala Muamin sırasında ne diyor? Kullu hizbim bir maldeyim, Her grup, kendi elinde olduğu mezlemeden ne yapmış? Övünür. Çeflidir, sevintlidir. E bugün de bakıyoruz bunun içindeyiz biz. E bu gruplar, bu cemaatçilerler neden olmuş? Ha? bırakalım. Dört meseb, muhtabar imam, dört mezhebimiz var bizim. Maliki, Hanefi, Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli. Ümmet bunların üzerine icma etmiş, muteberdiler. E neden Hanefi, Şafii bir dönem gelmiş, yani bugün de var, e, zındık gözünde göz, görüyor? Hatta bazı kitaplarımıza yazmışlar, Hanefi, Şafii'ye kız vermez. Evlenmez o Çünkü sen çoğun Hristiyandır. Bir kısmı ehli takva çıkmış olardan, Biraz daha aklı var. Ne demiş? Ya verilir şafiye. Kız aynen ehli kitaptan nasıl kız alıyoruz? Ona kıyas ederim. Eydir ben bunun için kakıp koskocaman mübarek hanefi mezhebini silbatalım mıyım? O cahilliğinden bunu demiştir. İşte bak cehalet insanı nereye kadar? Bir gün bir Şafii gitmiş Hindistan'a. Namazda, şahadette barmağını oynattı. Hemen namaz bitmekten beraber yanındaki barmağını tuttu, geri çevirdi, kırdı barmağını. Oynatma demiş. Ey pis şafii demiş. Eydir bambunun için kakıp Hanefi mezhebini ikrah mı ederim? Yüzlerce bela olaylar var. Bu nedendir? Cehalettendir. Bak güzel dinimizi cehalet ne yapar? Bozar. E bir günden de ki kitap okuyorlar, ümmetin alimlerine ahkem kesiyorlar. E bir gün ne var bu? Bunu insan ne koyuyor? Cehalet koyuyor. İşte bu cehalet ne yapar? Araları bozar. Biz bir alimlerden bir fetva naklediyoruz. Olmaz. Bu alimler yanlıştır bir ayet getiriyor. Ne ayeti bilir, ne Arapçası var, ne ayeti bilir, ne ayetenler esbabın nüzününü bilmez, kavaedil fıkriyeni bilmez, E dinin ölçülerini bilmez, Gelir ne yapar? Bu ayeti aklına göre böyle anlıyorum. E bugün de televizyonda da var ilahiyatçılar. Ayeti kendi gö kendilerine göre anlıyorlar. E biz kabul mi ederiz bunu? Biz 1400 senenin biricimiyle amel edeceğiz. Yoksa ne oluruz? Televizyondaki o sapıklar gibi oluruz. Koyarız karşımıza 40 kadın sıpikarı. Ondan sonra hacem çeseriz. İşte bunu ne yapar insan? Cehalet yapar. Evet. Sonra dördüncü taassub. Tabi cehalet neye sokar insanı alimler diyorlar? Taassuba. Taassub nedir? Kendini üstün görmek. Cahil eden bunu yapar. Ben Türk'üm. Ben en kavmiye en iyi ırklıyım. Bu nedir? Cahilliktir. Yani o diğer sen Türk'üysem ben de Kürt'üm. O da diğer ben Çerkez'im. O diğer ben Arap'ım. Ne oldu? Taassub oldu. Yani aşiretim senin aşiretinden daha üstündür aşiretçilik, yer şehircilik, Bugün de büyük şehirlerde bu da kalmamış tabii. Kimse şehircilik, mericilik düşünmüyor. Medeni olmuşuz. Ama bitti mi şeytanın oyunu? Ne salmış bize? Ha? Başka oyunlar var, başka tasublar var. Ne var? Ehli dünyanın arasında bile tasub koymuş. Ne koymuş? Takım tutuyor. Baba baba oğlunu bazı konuda sevmiyor. Neden sen benim takımda değilsin? Ha? Ben filan takımdanım sen başkasındansın. Kardeş kardeşten kavga ediyor. E bunlar neden olur? Taassup. Çor taassup. Bu da neden olur? Cahillikten olur. E bu Müslümanların da arasında var. İşte cısı, mısı, filancısı, filancısı, ehmedcisi, mehmudcisi nedir bunlar? Her çeşit bir cemaat kurmuş ona taassup ediyor. Halbuki bir Müslüman, kim dedi la ilanillah biz çeviriz onu hatası var ise de beyan ederiz ona. Çünkü biz doğruyuz. Bütün ümmet hatalıdır. Ne olur? Biz de hatalı oluruz. Ama biz elimizden geldikçe hakka doğru gidiyoruz. Alimlerimizin peşinde gittiğimizde biz doğru yoldayız. Evet bu da bu da meselesidir. İşi büyütür. Hatta taassup Karı koca arasından başlar, aileden başlar, cemaatlerden başlar, şehirlerden başlar, aşiretlerden, kabiletlerden, devletlerden ve gider. Sonu gelir mi teassubun? Gelmez. Evet. Sonra beşinci şey tartışma. Boş tartışma. Boş tartışma da bu da nedendir? Cahil adamın işidir. Hiç gördün mü akıl adam? İçi alim otursun, bir meseleyi tartışlar sonuca olmasınlar. Biliyorsunuz Bezante tartışması. Ne derler ona? Bir terimi var onun. Bezantlılar meşhurdular. Bu İstanbul'da Bizanslılar kalanlar bir tartışmaları var idir. Bizantlılar niye geç, geri kaldılar? Hep böyle boş laftan tartışırdılar. Yumurta tavuktan mı? Tavuk yumurtadandır. Baba oğuldan mı? Oğul babadan mı? Bu neden He? Akim yani eee tartışmanın sonucu gelmeyen, nasıl bir tane ocağı çoruysa çocuğu olmazsa ha, akim derler ona Arapçada, çocuğu olmayan, e bu tartışmanın da sonu gelmeyendir. Kısa döngü hocam. Kısa döngü. Kısır döngü. Kısır, döngü. Ha, kısır, kısır döngü. döngü, evet. İşte bu nedir? Bu tartışma ne yapmış? Sonu gelmez. Ama ki alim tartışsam birisi hakka boyun eğer hak eder. Anlatabildim mi? Ama kısır şey yani bu tartışma nedir? Çok kötüdür. Bunda kim yapar? Cahil insanlar yapar. Hep tartışıyorlar. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor sahih hadiste? Dürcü ene za'imun bi beytin fi rabzatil cenne. Cennetin en geniş yerinde bir ev ben girenti veririm. Çime? Limen terekel cedele vel mira'e ve inkâne muhakkak. Eğer bir dene cedeli, yani Türkçe'ye çeviririm bunu. Böyle diyelim. Bir dene, ola ucu haklı ise de, cedeli Allah rızası için etse ben ona garanti veririm. Cennetin en yüksek yerinde e, bir e, şey alan, üç bir alan, yani şatocu bir içinde her şey var. Ver. Ne kadar önemlidir cedeli tercih etmek. Onun için cedelleşme muminin sıfatından değil. Cedelleşme muminin sıfatından değil. La yu'minu la yu'minu'l abdü'l imanü kullu. Diyor bir abdin, bir kulun imanı tamam olmaz hatta ya terk ya e y terkü'l fi'l mizahi. Diyor hatta şakayla da olsa yalanı terk eder. Ve yetruku'l mira'e ve inke ene sadik zedelleşmeyi doğru da olsa, hak sahibise de terk etse, o zaman sadık bir mümin olur. Bu da bu geçiyor. Demek ki, çünkü cedelleşme ne yapar? Kalbi kattılaşır, şeytana yol açar, kin ee, nefreti toplumda yerleştirir. Bakıyorsun bir kardeşin seninle, aynen kardeşsiniz, aynen cemaattensiniz de, bir mesele de o gün işte bunun da en güzeli nedir? Ürün İmam Şafii bir alimle cedelleşmiş. Cedelleşmiş değil, ilmi bir tartışma olmuş. O demiş böyledir, bu demiş, böylemiş, o demiş benim delilim budur. Gecenin yarısına kadar bunlar bir sonuca varamamışlar. Gitmişler. Sabah namazında İmam Şafii bakmış bu adam biraz böyle okumuş. Evliyaullah bunlar ya. Hemen adamın yüzünü suratından okumuş bu adam bile sanki böyle kalbinde bir şey kaldırmış. Ne yapmış? Hemen namazdan çıkarken elini tutmuş. Salam verdikten sonra. Ya Ebe Hamza demiş. He? Daha iyi değil biz tartışarım ama o kuvvetimizi zeddelemez. Yani o kuvvetimiz devam etsin. İşte bu nedir? Bu tartışmak kalbe kinle açar ama alimlerin açmaz. Altıncı sebep dedikoculara ne yapmam? Kulak vermemiz. Olara kapı kapılarımızı açmamız nedir? Ne yapar? Bu islah, şeyi fasadı çı, çı, araları bozmayı ne yapar? Çoğaltır. Her dedikodu gelse senin yanına, süsle ona. Benim yanında konuşma. Onun ne olur? Alan bulur mu? Bulmaz. Ama her şey ona kulağazsa ne olur? O da şey yapar. Ee, alan bulur İşler orada. Ondan dolayı dir Ömer bin Abdülaziz rahimullah, 5. Raşid Halife. Diyor ki bir şahıs geldi. Bir şahıs hakkında Hazret Ömer'in önünde konuştu. Dedi ki Ömer Hazret Ömer dedi ona ki ki bu Hazret Ömer de büyük Hazret Ömer'in torunudur. Ya hâda, in kunt sadıkan eğer sen doğru diyorsan senin halin Allah'ın vasfettiği gibidir. Ve <gülüyor> la tuti kull halas muhim. Hamazı manaim binemim. Bu ayet var ya her yemin eder gelir seninle laf taşırır. Sen bu ayetin altına girsin. Velaki <gülüyor> doğru diyorsan. Ve in kunte ben yalan duyursan sen bu ayetin altına girersin. Ya eyhellezine amenu iza ca'akum fasikun binbe'in Size bir fasık iyi iman edenler bir laf getirse hemen dinlemeyin onu. Gidin araştırın. Bak ne kadar kapıyı kapatmıştır. Bir gün bir tanesi geldi benim yanıma. Hocam dedi filan filan filan sen hakkında böyle konuşuyorsun. Öyle mi dedim. Evet dedi. Aldım telefonu. O zaman cep telefonu yok tabi. Aldım telefonu. Konuştum. Selamun aleyküm aleyküm. Filan nasılsın ne işin? Hemen o Çamit. Bak filan arkadaş yanımdadır kardeş. Duyursan bela konuştun hakkında. E ben de aradım seni Allah'tan korkmaya davet edirdim. Doğru mu? O dedi ver bana telefonu bakın ben ne zaman konuştum filan. Bir baktım o tükreğin bile utanıyor. Kıp kırmızı oldu dondu. Artık yapan bu bir iş yanımda yapmaz. O zaman kapıyı kapatmamız lazım. Ama her cilde Nefsimize hoş gelse, aa bu beni seviyor, laf getirmiş benim için. Yok, laf getirme benim için. Hakikaten Ahmet benim aleyhime konuşuyorsa da, ben niye Ahmet'i görürsen, ey adi kalbimden diyeyim, niye konuşursun? Şimdi de gelmiş yüzüme gülüyorsun. Ben bırak Ahmet'i hep böyle tanıyayım. Eğer o hakkıyla konuşuyorsa, o benim o alıyor, cünahlarımı alıyor. E şimdi ben ey Ahmet dedim, benim de cünahım ona gitmedi. Ben de günah aldım. Belki Ahmet bir demiş bu onlukl etti beni. Ahmet'in günahı bana geldi. Onun için bu kapıyı ne yapacağız biz? Kapatacağız. Evet. Ondan dolayı alimlerimiz çok güzel sözleri var bu konuda ama biz hepsini şu anda nakledemeyiz. 7. su izan. Su izan nedir? Araları bozmaya en güzel nedir? Alandır en güzel sermayedir. Her hiç, çeşitten su zannetsen. Her çeşit bir hata yaptır. Sen bu beni sevmiyor, bu benim aleyma konuşuyor. Ne olur? Senin dostun kalmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemine diyor. Sakının zannetmaktan. Çünkü zan hadisin en neyidir? Konuşmanın lafın en yalancı, yalanıdır. Onun için insan su zandan uzak duracaktır. Her zaman ne yapacaktır? Musulmana karşı hüsnü zan beslemektir. Hüsnü beslemek. Hüsnü zam musulmanın bir sıfatındandır. Hiç kimseye su besleme. Her çeş iyidir, her çeş güzel insandır. Yememiz lazım. Bunu da Resulullah'ın hayatında münafıklara karşı bile davranıyordu. Evet. Ee, sekizinci ne yapmak? Rotkendilik, tecessüs. Her çeşi bakmak. O ne yaptı, bu ne yaptı? Kulak asmak, kulak misafir olmak. Göz misafiri, filan filan yanına git bak ne oldu gel bana söyle. Bu nedir? Tecessüstür. Ayette ne diyor? Vela tecessü. Toplumu bozar tecessüs. Tecessüs toplumu bozar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye ne dedi? Hazreti Muaviye'ye, kendi kayınbraderine ne dedi? Bir gün gelir ki sen hüküm eline geçse insanların üzerine Gözet, göz, rötkancılık yapma. İfs, i̇fsad edersin onlar. Alimler diyorlar bu da Resulullah'ın bir mucizesindendir. diye hakim olur. Hem de muaviye 20 sene radıyallahu anhu hüküm sürdü. Hem adalet hem İslam devleti en güçlü zamanıdır o. Fitneden sonra yani Hazreti Ömer'den sonra İslam Osman'ın 5 döneminden sonra biraz zayıf düştü. Hz. Ali zamanında 4-5 sene Savaş oldu, Hazret Mavi ondan sonra 20 sene geldi, cihad oldu, devlet büyüdü, sağlam oldu. Hatta sahabeler âm-ü dediler ona, cemaat ili dediler, barışın iline. Onun için bu bir mucizedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ders aldığımız nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mavi'ye diyor, kendilik yapma. Casusluk yapma, insanların evine gidip baksın benim hakkındana ne konuşuyorlar, devlet hakkında ne konuşuyorlar. Ne zaman bize çıksa zahiren bir kötülük, biz zahire hükm ederiz. Eydir biz bu müfsidatı bildik, şeytanı da tanıdık, eydir bizim görevimiz nedir bulara karşı, müfsidete karşı. Ne yaparız bu müfsidatları yok ederiz. Bu saydığımız kaç tanedir? Sekiz senedir. Tane. Sekiz tane maddeyi nasıl içine düşmeyelim? Ne yapacağız? Bunların tersini yapacağız. Terslere nedir? Birinci Allah ve Resul'ün emrine matemat uyacağız. Allah'ın istediği gibi yaşasak ne oluruz? Yer üzerinde bir karınca bile zulmü olamaz. Allah'ın istediği gibi yaşasak ne olur? Dedik ki cennetin ne olur burası? Küçük bir örneği olur tabiri caiziz. Cennet nedir? Cennette olduğu hayat burada da var. Onun için allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana ne sevindi sizin dünyanızdan? Koku. Koku parfüm sürmek nedir? Sünnettir. Resulullah teşvik etmiş, camiye gelirken her mümin parfümünün yandan az olmam, olmaması lazım. Neden? Çünkü cennet bir parça koku kokuyor. Cennette koku sevmezlerse sene. Cennetin toprağı misktir, zaferandır. Toprağı. Hazreti Adam onu için inerken yere baktı topraktır bu ya. Kokmuyor. Üzüldü. Cibril Aleyhisselam dedi işte burası öyledir. Meşakkat hayatıdır. Artık geldin öğreneceksin. Senin ve senin, şeyin, e, zürriyetin bunu öğrenecektir. Onun için biz ne yapacağız? Allah'ın emrine uyacağız. Cennette yerimiz olsun. Yahu şimdi başladı, onu ne tez 10 dakika kanım. Evet, ikincisi nedir? Nefisimizi tehzib edeceğiz, terbiye edeceğiz. Ne için? Hatta uzak olalım. Neden? Kibir, hava dedik, hakkı yemekten, bunlardan uzak olacağız. Üçüncüsü, cahilliğin tersi nedir? İlimdir. Dinimizi öğreneceğiz. Hatta ne olacak? Cahil cahil hatalara düşmeyelim. Dördüncisi taassub. Çor çoruna taassubu ne yapacağız? Vazgeçeceğiz. Bu bir musulmana yakışmaz. Nasıl vazgeçeriz. Beşincisi cedelden vazgeçeceğiz. Biz cedelci olamayız. Hatta velev ki bir tane geldi. Benimle eşit iyiyse de elimde. Bir şey dedi kardeşim ben bunu anlıyorum. Alimlerimiz de bunu demiş. Yok illa ki ben bunun sonuna kadar gidiyorum. Var mı içimizde böyle? Hatta bazen bazı arkadaşlar gelir bize delil söyler burada. Bak bizim arkadaşlar diyorlar hocam sen sustun bunun karşısında. E ben Çünkü böyle öğrenmişiz. Doğrusu bu olduğu için. Adam gelmiş insanların önünde delil söylüyor. Sen de delil söyle. Bu ne olur? Bu şeytancı. Benim grubum var onun grubu var. Ne olur ortada? Kalbler çinleşir. Söz selamala biz bunu biliyoruz. Bu alimlerimiz bunu demiş. Çünkü ben ne kadar üzerine geçeceğim o beni kanaat getirmez. O çünkü taassuba girmiş. Taassuba giren adam ne olur? Uzak duracaksın ondan. Altıncısı su izanla uzak duracağız. Allah'ın dediği gibi İçtenibu keziren mined zanni inne ba'da zanni isim. İsimden zannan uzak duracağız. Dedikodulara ne yapacağız? Kapıyı kapatacağız. Bir de sekizinci tecessüs yapmayacağız. İnsanları kendi hallerinde bırakacağız. Ne zaman bir tane geldi önümüzde bir hata işledi o zaman ona göre hatasına göre hükmeleriz. İlle gidip bakarım adam, adam bizim arkamızdan ne konuşuyor demeriz. Evet. Şimdi e, bir madde daha eee Şeyi kaldırmak için Müslümanları arasını bulmak için ne yapmamız lazım? Müslümanların arasını bulmak için en büyük sebepten birisi nedir? Şeyi kaldırmak ortada. Tabi nefret şeyi değil. Bunları kaldırırız. Ama ben mesela Ahmet kardeşimi çok seviyorum, o da beni seviyor. Ama sık sık görüşmüyoruz. Senede bir sefer görürüz. Bu ne yapar? Bu yani sen kapıyı aralıyorsun şeytanı. Ne yapacağız biz? Devamlı görüşeceğiz, devamlı soruşacağız, devamlı muhabbet edeceğiz. Hatta bir tane Ahmedi ben çoktan oldu görmedim. Bir tane geldi bu delikolojilerden, fitne sahiplerinden geldi bizim aramıza girdi. E ben Ahmedi görmemişim bir senedir, altı aydır. O zaman inanırım. Olabilir diyelim insan değişmiş. Ama devamlı insan görse birbirini ne olur? Uzak olmaz. Ondan dolayı İslamiyet ne demiş? Üç günden fazla kardeşini kızamazsın. Aranız, üç günden sonra vabal işler üzerinize. Üç günden sonra hangisi elimiz uzattı O acil kazanır. Bu hadisi de işlemiştik. Ondan dolayı ne yapacağız biz? İnsanları devamlı soracağız. İşte onu hiç Allah Teala silah-i rahmi teşvik etmiş... Müslümanların arasında ziyaratlarımı teşvik etmiştir. Bu kapılar hepsi kapanma, kapansın diye. İşte buradan anlıyoruz ki bizim dinimiz nedir? Mükemmel olarak bir paket gibidir. Her şey var içinde. Adelze'ye. Hiç ihtiyacımız yoktur Avrupa'ya. İnsanın kurduğuna nasıl olur insanın ihtiyacı olsun? Allah'ın verdiği paketin içine insanın e, e, ekli, ekli, ekini getirsek. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki dinde bir şey getirdin bidat olur. Çünkü her şey tamamdır. Şeriat Allah yaratmış allah Teala de neyini veriyor? Nasıl çalışır bu? Veriyor. Bu dünya nasıl cennete döner yer üzerinde? Onun bize ne vermiş? Bir nevi projesini, bir nevi de kataloğunu vermiş. Bir cihaz yapıyor bir fabrika, onu sana verir çalışma şeyi, defteri. Ona göre çalıştırsın. Ona göre çalıştırmasan ne olur? Bozulur. Sana diyor bu cihazı kullanma diyor nemli yerde. Sen git nemli yere koy, bozulur. Çünkü ne oldu? Onu onu yapanı biliyor bu nem bunun zıddıdır. Sen ona uymadın. Allah Teala de bize ne demişse onu yapacağız. Onun için itaatullah bizi neye götürür? Cennete. Allah'ın itaatini tercih etmek cehenneme götürür. Evet. Ee, bu da böyle. Şimdi Celelim şeyin fıkına, İslahü Zatil Bey'in içi kişinin arasını bulmanın fıkhına gelen. Bunları, bu fıkhı nasıl yaparız? Bir tane mesela geldi iki kardeşin arasını bulmaya. Yani de bir tane geldi e, iki grubun arasını bulmaya. Yani geldi mesela ümmetin arasını bulmaya yani cemaatlerin arasını bulmaya. Burada ne yapması lazım? Birinci, alimler diyorlar ki niyet, salih niyet olmak için. Ben geldim demeseler işte bu Abdullah geldi bu alimle barış olsun insanlar beni ö... Ben Allah rızası için geldim. Niyetim de sadece Allahu Subhanahu Teala içindir. Çünkü Nisa 14. ayette diyor وَمَنْ يَفْحَلْ ذَٰلِكَ اِبْتِقَ اَمَرْضَاتِ اِلَى Okuduk ayeti فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرٍ عَظ۪يمًا Kim sulha kalksa Allah rızası için Allah subhanahu wa taala ecir azimdir ona. Ondan dolayı iki tane eee hayır nerede dedi Allah Teala? içi tane birbiri karı koca arasında. İşte meşhur biliyorsunuz her zaman hatırlatırım. Hazret Ömer iki adamı göndermiş. Nereye? Bir karı koca arası bozulmuş. Gidin arası aralarını aralarda düzeltti. Onlar ne yapmışlar? Bir müddet sonra gelmişler. Hazreti Ömer demiş, "Ne oldu?" demiş, "Düzelmedi." Onları sopayla dövmüş. "Ne için? Niye dövürsün bizi?" demiş. "Sizin niyetiniz kötüdür. Niyetiniz doğru olsaydı ne olurdu? Allah Teala ıslah ederdi." Çünkü Allah Teala diyor ki, "Hakam gönder. İn yurida ıslahan yuwfikullahu beynehuma." Eğer bu hakemler islah isteseydiler, Allah Teala tevfik ederdi onların aralarını. Barıştırır dolar. Demek ki sizin niyetinizde şüphe var. Onun için niyet kardeşler çok önemlidir. İkinci hava, nefis, kibir. Bu sulh giden insanın ha. Yani gitmiş ki bunlardan uzak duracaksın. Dünya çıkarları. Ha ben gideyim bu işe gireyim. Bunlar barışsalar benim çıkarım var. Buna proje yatırırım. Ne yazacaksın? Bunlardan hepsinden uzak olacaksın. Üçüncü Adalet sahibi olacaksın. Vale akraban olsa, bir taraf senin baban olsa, kardeşin olsa ne olacaksın? Adalet, adaletli olacaksın, adalet sahibi olacaksın. Bu da ne olur? O da ilimden olur. Onun için sulha hakkan ilmi olması lazım. O ayet Allah Teala diyor, bu in taifetan imin el mu'minin akdetelu. Çi taife, Müslüman, <gülüyor> çi grup Müslüman, mu'min, kavga ete aralarını. Bunun faslıhu beynehuma bil adl waqsetu adl Allah muhsutları sever. Bir de dördüncü alim alim olacak diyorlar. Akli selim olacak, dünya görecek, tecrübeli olacaktır musleh. Çünkü bu iş böyle kolay iş değil. 5. E, cizli sırları çıkartmayacaktır. Yani mesela bu taraftan geldi konuştu. Bunlar bir şey söylüyor. Bunlar bir şey söylüyor. Bunların sırlarını birbirlerine vermeyecektir. Kendisi sırla çüp olacaktır. sırrı cizleyecektir. İnsanların sırrını. Çünkü bu bilse böyle konuştur ne olur? Fitne daha çok olur bu. Evet. Sonra ee, münasip vakit seçmesi lazım. Her vakitte gidip sulh edemezsin. Nefisler sakin olur. E zaman münasip olur. Yani her zamanda olmaz. Çünkü nefisler ne yapar? Tekabbül. Ne zaman nefis hazır olur? İnsanların psikoloji olarak hazırdır sulha, o zaman gideceksin. Adam Ataş fışkürüyor, sen gel de ona oturarım Bunu akıl insan yapmaz. Evet dokuzuncu, sulh eden insan ne yapacaktır devamlı? İbarası, çok yumuşak olacak. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi kızı Fatime'ye ne dedi? Geçen derste dedi. Amcan oğlu nerede? Ya abetturab heva gidelim. Resulullah ne yapıyor? Sulh devruyor abi. Çiten arasını bulmak istiyor. Her zaman güzel olacaktır. Yok lan bu Allah'ın emridir uyman lazım. E tabi etki tepki var. Şeytan da hemen orada eli tetikte durmuş bu sulhu kontrol altına alıyor. Ne zaman oldu hemen devreye girer. O bir tarafın şeyini kabartır. Onuncu Sulh sevgiyle ne olur. Çi taraf da seni sevsin, olara sevgilerini mutlak göstereceksin. Hatta seni kabul ettirir. Çünkü sevgi olmasa ne olur? Karşı taraf seni kabul etmez. Hem givansılar sana, hem de sevsinler seni. Evet. Bir de 11. alimler diyorlar musluh bu işe kalkmışsan tek tek oturacaksın ki taraftan da. Buradan gelip oturacaksın, bunu alacaksın. Kardeşim niye ettiniz? Bundan dinleyeceksin. Sonra bu bir taraftan dinleyeceksin. Meseleyi sen anlayacaksın. Ki tarafın elleti nedir? Sonra kişisini yüzleştiracaksın. Kişisi birbiriden konuşsun. Senin de bir alt birikimin var. Oradan ne çıkartırsın? ortaya da bir şey çıkartırsın. 10-12. Şey, melzeme Muslihte olması lazım. Tabi en önce de olması lazım. O da nedir? Sulha giderken dua. Ya Rabbi dua edersin beni tevfik et. Neye? Sulhü kazanmada. Sulhü kazanmada beni başarıya uğrat. Bu da nedir? Dua her şeyin başıdır. Çünkü her şey Allah halindedir. Sen bir sebepsin. Sen hakkıyla Allah'a sığınsan niyetin de Allah olsa, o zaman ne olur? Allah subhanahu ve sellem seni tevfik eder, sulh ettirir. Şimdi bir madde daha kaldı. Onu da işlesek sulh biter. Acaba gel önümüzdeki derse mi koyalım yoksa acele işleyelim bunu? Bence bunu da acele işleyelim. Kaç saat oldu şimdi? Yani tam, bir saat. tam bir saat oldu. Bunu da bir 15 dakika dakikada işleyelim bu ders için. Şimdi biz sulh musluhun bildik neleri var bu malzemeleri yanında bulundurması lazım. Şimdi sulh edenin sulh edenin genel bir kaideleri var. Bunları alimler özetlemişler. Hem dinden hem tecrübeden, hem siyerden hem tarihten. Bunlar da çok önemlidir. Bunlar da nereden öğrenilir? İlimden öğrenilir. Bir de bunu canlandırarak, işleyerek bu şeyi İnsanlar öğrenilir. Buna da ne demişler alimler? Usus. Asas. Sulhün esasleri yani temelleri. Yani bu temeller üzerine sulh olur. Bunu da bilmemiz lazım. Yani bizim niyet sadece niyetimiz temiz olsa, adaletli olsa, ama biz asaslarını, kurallarını bilmesek sulhün, yemekçi başarıya ulaşmak zordur. Her şeyin bir kuralı var. Yani e, her şey... E, Rayine göre gidecektir. Tersine olmaz. Kurallarına göre oynayacağız sulh'ı hatta Allah subhanahu teala elimizde başarı çıkartsın. Şimdi bu kurallar bazı birbirine benzer bazı da genelde ana kurallardır yani. Birinci diyor ki sulh'te kural nedir? İhtisabül ecir yani niyetin salih olacak ecrini Allah'tan isteyeceksin karşı taraftan değil. Sadece Allah Teala için Nisa 14'te dediğimiz gibi Allah Teala bunun ecrini çokun. Ben bu sulh hakkı sadece Allah'tan ecir istemek için. Bu birinci kural. İkinci kural inanacaksın ki bu sulh ibadettir. İbadete ecir var mı arkadaşlar? Ecir var ise Allah'tandır. Ahmet'ten, Mahmut'tan değil. Bunu bu işe giderken bunu hissedeceksin. Sen bir ibadete kalkıyorsun. Üçüncü, buraya gidersem bu sulhu, deme ben Ahmet ile Mahmut arasını barıştırmaya kalkıyorum. Bu nedir ya? Yani tamam giderim ama bunun ne önemi var? Üçüncü alimler diyorlar ki, sulh ne kadar küçük olsa dağ çekil taşından oluşur. Küçük bir taştan büyük bir dağ olur. Sen deme Ahmet'ten Mahmut arasını buldum. Bu nedir? Miskal izerre, Hasan amel işlesen terazide bularsın. Ahmed Mahmut'tan başlasan, bunların torunları torunlarının olur ümmet olur. Her şey yani deme bereket bilmezsinlerdedir. Onu için deme küçüktür ümmetin gücü nereden gelmiş? Sıfırdan başlar. Sen Bağda'da dedi alimler nasıl vararsın? Birinci adım atarak vararsın. Atmadan birinci adım Çinlisi gelmez, üçüncü gelmez vaha kaza. Dördüncüsü Sulh nedir? Sulha kalkan insan ne yapar? Allah'a şük etmeyi sulh insana öğretir. Yani bir sulh etmek, sulh etmeye kalktın sen, seni neye öğretir o sulh etmek? Bir babdır, açılır sen için şükür babıdır. Yani sen gittin ki kardeşin arasını bularsın, o kardeş kardeşle barıştılar. Sen ne yaparsın? Şükredersin. Al sene bir güzel ibadet kapısı açıldı. Hakkıyla şükür etmek nedir? Dedik ehl-i sünnete göre. Şükür üç şeyde olur. İtikat, kavul, emel. Ama havam ne yapar bunu? Sadece kavulden yapar. Hem de kralını yapar. Yüz bin kere şükür olsun sene ya Rabbi. Ama şükür itikatta olacak. inanarak Allah'a şükredeceksin Bir de amelde şükrü göstereceksin. Evet. Şükür ne yapar? İnsanı koyar, bu nimeti yaşattırır ona. Bu da nedir? Şükrün kurallarıdır, asaslarıdır. Bir de şükrün, alimler diyorlar, tabi hem kuralları, hem esasları, hem de faydaları İslaha soyundun. Şükür seni şükre öğretti, yani sulh seni neyi öğretti? Şükre öğretti. Burada sen ne oldun kul olarak, musluh olarak? Ne kazandın? Bir ibadet kazandın. Bir de beşinci alimler diyorlar, ne kazanırsın? Hı? Hilim ve sabır. Şükürle. Hilim ve sabır. Nasıl kazanırsın? Niyetin Allah için olduğu için o kadar girersin insanların arasını sulh etmeye. Bu, bu senin hedefin sulh olsun diye. Karşı taraf ne kadar cahil olsa, ne kadar sert olsa sen sabredersin diye arab oluşsun. Ne olur bu sefer? Sen ne kazanırsın? Hilim ve sabır. E bu da bir tecrübedir. Subhanallah. Tevri olarak bunu kazanmak çok zordur. Sen sabırla ilgili kitaplar yap. Bak biz sabırla ilgili beş ders yaptık. Ama Muhammed oğlum bir hata yapsa tamam kızarım canına. Demek ki ben sabrı pratik olarak yaşayamadım. Değil mi? Ama ne zaman ben sabrı anladığımı pratike ne zaman dökerim? Baksam önümde hocam bir tane kızdı sabretti gülümsadı bir daha böyle yapma dedi. Aa, Demek ki böyleymiş. Ben istesem kızım, çocuğuma o zaman o gelir gözüm önüme. önüme. Ha diyelim sabır böyledir. Alimden canınızını gördüm. O zaman sen kalkıp ne yapacaksın? Sen sabrı nerede öğreneceksin? Kendini kontrol edeceksin. İşte burada. Evet. Kurallarından altıncı kuralı sabrın bir meseleye hüküm vermezsin illeçi o meseleyi tam ihate edeceksin. Yani ben geldim Ahmet'ten Mahmut arasında bir ihtilaf var. Ben hemen gelip biraz dinleyeyim bundan, biraz dinleyeyim ondan, ondan sonra hüküm verim olmaz. Kuralı nedir bunun? İki tarafı tam dinleyeceksin. Püf noktalarını bileceksin. Ne fitneye sebep olmuş bileceksin. Bunu zamandan araştıracaksın. Kişisinin psikolojisini araştıracaksın. Ondan sonra hüküm vereceksin. Bu da nedir? Kuralıdır. Yoksa bunları elde tutmasak arkadaşlar ıslah edip gidip ifsat ederiz bazen. On için önemlidir bunlar. Yedincisi, alimler diyorlar ki her sulha da gidilmez. Onu da bir araştırıp bakıp imkan var mı sulha? Yani de o nefislerin tekabül, kabul etme imkanları var mı? Zamanı mı, mekanı mı? Bunu da iyi araştırması lazım. Kim? Bu işe kalkanlar. Bu iş kalksak acaba faydası var mı, yok mu? Bu, bu zaman zamanı mı? Yoksa biraz bir hafta daha erteliyelim, bir ay daha erteliyelim. Bunu da şey yapması lazım. Sekizinci, doğa. Alimler diyorlar, sulhta doğa dediğimiz gibi şerttir. allah Teala'ya doğa edersin, bir de doğa her iki tarafa da öğreteceksin. Eğer sen sadık isen allah Teala'ya doğa ile hak çıksın ortaya yere. Yen de Hak çıksın, de orta bulunsun. Bu da önemlidir. Dokuzuncu dedik, sırlara mukayyet olmak lazım. Musluh insan bir kuraldır sılıhta. Sen sulh ettin. İş bitti. Sen bunların sırlarına o ne dedi, bu ne dedi, ondan sonra çıkartsan ne olur? Bir de sen birinci aşamaya döneriz. Bir de ihtilaf olur. İnsanların arasına bir de fitne girer. Onuncu Musluh insan is getirmemesi lazım. Yeis nedir? Umitsizlik. Umitsiz olmayacaksın. Bir işe girdin, benim niyetim Allah'çıdır illa ki bu olacaktır. Ayette geçtiği gibi Hazreti Ömer'in dediği gibi. Niyetin ıslahiyse olma. Ne kadar zorlansa, istemiyoruz ne, ne deseler sen sonuna kadar zorlayacaksın. Hatta ne kadar zorlandın, ne kadar emek verdin o kadar ecrin var. 11 musluh insan ne yapacak? Başkalarına da kendisine yardımcı alacaktır. Yok ben tek başıma bir iş hallederim. Bunun pastası bana kalsın. Olmaz. Ne yapacaksın? Başkasalar, başkalarından da destek isteyeceksin. Baktın ben bu işte tek başıma yapamıyorum. Başkalarına da destek çağırırım. Ona bir görev veririm. Ona bir görev veririm. Hedef nedir? Hedef, işi tamam yaparım. Bir de suluhte alimler diyorlar ki genel adet urfu muraat etmek lazım. Adet ürf muraat edilmesi lazım. Yani insanların adet ülkelere göre, şehirlere göre, şahıslara göre değişilir. Bunları idare etmemiz lazım. Adet urfa yer vermek lazım. Adet ürf biliyorsunuz fıkıhta da usulü fıkıhta da hiccettir. Ne zaman? Şeriat'e muhalefet olmasa. O adet ürfe de Yer vermek lazım. Meselen adet ürfte değil ki suluhte cenzeri götürmek. Sen cenzleri götürürsün. Olmaz. Eğer adet ürfte var ise o başkadır. Meselen vesaire buna göre bütün adet ürfte e, itibar edeceksin. On üçüncü musluh insan, çitenin arasını bulan insan neyin adabineyi bilmesi lazım? Sabır. Sabırdan da nedir dedik? Adabını musluhini iyi bilmesi lazım. İyi eşitme adabı olması lazım. Yani sen musluhsun. Bunun işi nedir? Ki taraftan dinlemek lazım. O zaman sonuna kadar dinleyeceksin. Velev ki bakıyorsun bu abes iştigal ediyor. Abes konuşur ama hak verir. Adam içini boşaltsın. Sen zapti nefsi olması lazım sende. Sonuna kadar en güzel şekilde dinleyeceksin iki tarafı da. Yoksa ne olur? Solih seni kabul etmezler, sulh verebilmezsin. On dördüncü dedik nedir? İki taraftan da ayrı ayrı oturmak, onların derdlerini ayrı ayrı dinlemek, ondan sonra hüküm vermektir. On beşinci iki tarafında gittin sulh etmeye olanın mekanetlerini küçük düşürmeyeceksin. Kişisinin de döveceksin, yerlerini vereceksin, hakları neyse, her yerine göre davranacaksın Yani velevçi bir tane zor duruma düşmüş ama kendi ailesinde çok büyüktür. Sen onu, aynen mekanetini sağlayacaksın. 16. Kural nedir? Sakın diyor alimler, birbirinin yanında teç kalırsan, diğerinin üzerine velevçi işareten Konuşmayacaksın, hissetmesin sen kendi tarafındansın. Adalet sağlamaz bu. Vela işareten, mesela o hasmın üzerine konuştu, ya idare et işte tamam biz de biliyoruz, yani sen onu kararladın. Ne olur bu sefer, İsrail eder neyin üzerinde? Ha ben haklıydım, bak Müslüman tebenimlendir. Evet. Ee, on si, sen apaçuk hak sahibi olmak için Hak senin sözüne ve davranışına yansıması lazım. Hiçbir zaman haktan taviz vermeyeceksin. Velev ki senin dedik ki şeyi e, karşı taraf senin dostun olsa bile. En yakın akraban olsa baban olsa bile. On sekizinci sulhun kuralından her zaman karşı tarafları ne öğreteceksin? Affetmenin neyini? Affetmenin ecri ne kadar büyüktür. Bunları öğreteceksin karşı tarafa. Yani sen sadece gelmeşsin, gelmemişsin bir artı bir iki. Yani tamam. Her iki tarafta her iki tarafında hatası var ise, her iki tarafta yanlış konuşursa, her iki tarafta doğruysa ama affetmenin ecri ne kadar büyüktür? Ayet hadisleri, örnekler getirirsin Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Ve in ve in takva Allah Teala diyor. Affetsen takvaya daha yakındır düşmanınla olsa, çafire bile olsa adaletli davranmak, affetmek, sulh etmek daha hayırlıdır. Bunları öğüt verirsin. Allah korkusu değmez ona. Şeytan işidir bunlar öğütler çok önemlidir. 19. kural alimler diyorlar zaman tanımak. Ben geldim şimdi hemen sizin arasında bu otur işte hallederim böyle bir şey yoktur. Ne yapacaksın? Zaman tanıyacaksın. 1 2 3 4 5 10 dedik umutsuzluk yoktur. Oturuş ne kadar fazla olsa o kadar iş çözülmeye gider. Evet, cirminci sakın sakın diyor cirminci kural, hüküm verir için bir tarafı zerrele uğratmayacaksın. Senin şeyin hüküm vermek değil, senin şeyin çi dene arayı bulmaktır. Çünkü arayı bulan Celirçi çi tarafın deneyini öğrenir, sırlarını öğrenir. İç yüzünü öğrenir. Çünkü adam seni hakim, hüküm verici yerine koymuş ne yapıyor? Bütün sırrını kalbini çıkartıyor sana. Sen de püf noktasını öğrenirsin. Bir taraf zulm olunmasın diye adaletinde senin ne yapacaksın? Sakın böyle bir şeye kalkmayacaksın. Ne yapacaksın? Adaleti sağlamak için şarttır. Hiç senin hedefin bir tarafı bir taraftan üstün değil. Velev ki o taraf senin düşmanıysa bile. Hak onun tarafıysa hakkı ikrar edeceksin. 21. ve en sonuncu kaide musluh bir yere girerken adı üzerinde olması lazım. Musluh nedir? Sulh edici. İslah edici. Bunu bunu şimdi yine taşınacaksın. Bu hedeften de gireceksin. Bu hedefte dedik senin şahsiyetine yansısın. O da nedir? Hud şurasında 88. ayette in İn ördü illa islaha. Nasıl Ben islahı. Hut Peygamberin, bunu kavmuna demiştir. Ben, ha? Ben sadece islahı istedim. Elinden geldiği kadar müslühüm ben. Öçüm meriç değilim, ediciyim. değdim. Vema توفيق إلا بالله. Tofiq't Allah'tandır. Ben sadece neyim? Bir sebebim. Bu niyetle geleceğim. اَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلِيْهِ Ona tevekkül ettim ve dönüşümüz O'nadır. Her şey O'nun elindedir. Ondan dolayı bu İslah-ı Beyin arkadaşlar nedir? İmanın bir şubesidir. Hem de en önemli şubelerinden birsidir. Bunu yapsak ne olur? İman şubemiz Allah'ın izniyle tamamlanır. Tamamlansa da Allah rızasını kazanırız. İmanımız bu şuhbe nedir İslah-ı zat dedik? İman olması olmazın destekleridir. Olmasa olmaz iman şöbelerini ayakta tutmak için burada destekler lazım. Bu İslah-ı zat de bu desteklerdendir. Bizim imanımız sarsılmasın diye bu şöbeler şarttır iman için. İmanımızın şuhbeleri tamamlandı ne olur? Mümin oluruz. Mümin olsak Allah razı olur bize. Allah razı olsa ataştan kurtarıp cennete gireriz. Allah hepimizi cennet ehlinden eylesin. Sabirlerden eylesin, muslühlerden eylesin. İnşallah önümüzdeki derste şübelerin en sonudur. O da nedir? Çok acayip bir sondur. Subhanallah. Alimlerimiz o sonu da öyle getirmiş gibi yani halkın, avamın tabiriyle bir mahsur yokysa çok diye oturmuştur. Yani 77 77. şube inşallah sürpriz olsun. Önümüzdeki ders çok leziz bir şubedir inşallah. İnşallah Allah ömür vermişse onu da önümüzdeki derste şerh ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.